Bey Murat Can Tonbil. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyo ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil Ben yüce Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Lemik Atuça'ya teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün e, iklim değişikliğiyle birlikte at başı giden bir problemi e, ele alacağız. Özellikle bayram sonrası tatilcilerin gittiği kasabalarda kalan çöp, çöp yığınlarıyla birlikte e, artık e, buzdağının görünmez kalan kısmı, gö gibi duran kısmı da E, ...görünür oldu ve bu sorunu nasıl çözeceğiz konusu önemli bir soru haline geldi. Bu konuyu bu hafta e, ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ile konuşacağız. E, ÇEVKO 26-27 yıldır e, etkin geri dönüşüm konusunda çalışıyor. Mete Bey merhabalar. Merhaba efendim iyi yayınlar. Merhaba, teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ee, bu e, Özellikle sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bayram tatilinde tatil sonrası kalan e, sadece canlıları olmuyor. Çöp yığınları da oluyor. E, ciddi bir problemimiz var gibi gözüküyor. Siz 27 yıldır bu konuda çalışıyorsunuz. Öncelikle bir sorunun boyutu nedir sizden alabilir miyiz? 27 yılda Türkiye hem çöp üretme hem çöpünü dönüştürme konusunda nereden nereye geldi acaba? Evet, teşekkür ediyorum tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çevko Vakfı, sizin de söylediğiniz gibi 27 yıl önce, 1991 yılında sanayinin önde gelen kuruluşları tarafından kurulmuş uzman bir vakıf. Ker amacı gütmüyoruz. Bizim uzmanlık alanımız aslında ambalaj atıklarının geri dönüşümü. Yani çöp tabii çok ciddi bir sorun, pek çok boyutu var. Katı atıklar var Hava kirliliğine sebep olan Emisyonlar var Sıvı atıklar var Ama biz Ambalaj atıklarının Toplanıp geri dönüştürülmesi Konusunda uzmanlaşmış Bir vakıfız Zaten yani... en çok da göze batan o kısmı galiba Amethe Bey değil mi yani, O ambalajlar bir türlü doğadan toplanmıyor Ya da sürekli doğada yer alıyorlar Bir türlü baş edemiyoruz bu ambalajlarla galiba. Evet hacim olarak çok fazla aslında. Yani bu katı atıklar içinde baktığımızda depolama sahalarında gömülen atıklar içinde yaklaşık yüzde yir, yüzde yirmi, yüzde yirmi beşini şey olarak ağırlık olarak ambalaj atıkları oluşturuyor. Hacim olarak baktığımızda bu rakam daha yüksek. Üçte birlik bir kısım ambalaj atıkları tarafından. Oluşuyor. Bu ambalaja ee, her türlü karton, kutu, plastik e, giriyor değil mi? Yani marketten aldığımız her ürünün üzerindeki am, ambalaj diye nitelediğimiz şey aslında bu atık olarak da e, nitelediğimiz şey değil mi netleştirmek açısından? Evet aslında. evet bunlar e, malzeme olarak düşünürsek cam, metal, plastik, kağıt, karton... Kompozit dediğimiz, mesela içecek kartonları birden fazla malzemeden oluşan ve ahşap olmak üzere alt, altı sınıfta bunları düşünebiliriz. Bunlar tabii ki ambalajlar şunun için önemli. Yani ürünleri muhafaza etmek için, bir yerden bir yere nakletmek için, tüketiciye bilgi vermek için ambalaj artık yaşamımızın bir parçası. Ee, ama bunu tabi yönetmek gerekiyor. Ambalaj atıklarının e, oluşumuyla birlikte bunu yöneti, bunu tekrada tekrardan geri kazanmak e, mümkün. E, böylece e, bir takım çevresel, ekonomik, e, toplumsal yararlar da sağlıyoruz. E, biz e, çalışmalarımızda bunları da değerlendiriyoruz. E, tabii Türkiye'de özellikle işte bayramlarda, bu son bayramda ortaya çıkan kirlilikle e, ilgili olarak e, bunların büyük kısmı tabii görsel e, kirliliğe neden olan ambalaj atıkları, plastikler e, dikkatimizi çekiyor. E, bu tabii bizim e, bir e, çalışmalarımıza rağmen e, aslında şeyi yapmadığımızı ne derler bir çevre duyarlılığını henüz toplum olarak maalesef edinemediğimizi gösteriyor. Aldığımız önemli mesafeler var. Fakat bununla ilgili yapılacak birkaç tane bizim görüşümüz pratik önerimiz var. Bütün bu çöplerle ilgili veya kirliliğin önlenmesine yönelik olarak. Bir tanesi burada tabii eğitim çok önemli. Çünkü insanlarda alışkanlık yaratmak küçük yaşlarda başlıyor ve işte okullarda ailelerde bu eğitimin bir şekilde verilmesi gerekiyor. İleri ülkelerde bunu görüyoruz. Onun için Mi burada bir "Çevrenize çöp atmayın." diye bir eğitimimiz yok mu bizim? Yani ee... okullarda Aslında şöyle tabi bu biraz daha e, özellikle geri kazanımın önemi. Hani sadece yapmayın değil de buradan ne elde ederiz, ülkeye, kişiye, e, topluma ne kazandırırız e, gibi e, farkındalık yaratacak bir takım... E, Çevre eğitimi unsurlarını içermesi gerekiyor. Sizin sizin arasına giriyorum ama. Bu. E, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Alper e, Bey'le bir araştırma yapmıştık çöp araştırması İstanbul'un evet. ormanlarında. Orada şöyle bir sonuç karşımıza çıkmıştı. Eğitimli kesimde eğitimsiz kesimde çöpünü atıyor, e, evet. doğaya bırakıyor. Ancak eğitimli kesimin şöyle bir farkı var gizli atıyor. Yani daha görünmemesi gereken yerlere daha kuytu ya daha köşeye bırakıyor böyle bir mahcubiyet var nedense çöp atma konusunda. Gerçekten eğitimin dolayısıyla bütün problemi çözeceğini düşünüyor muyuz? Tek problemimiz bu konuyla ilgili etrafınıza çöp atmayın demek mi acaba insanlara? Hayır hayır. Bu ama ben, biz şunu öneriyoruz. Bu birincisi yani Milli Eğitim müfredatına bir kere çevrenin korunması ile ilgili dersleri koymamız gerekiyor Hı -hı. ilkokullarda. Bu bizim önerimiz. Sonra toplumun Söz ve davranışlarına dikkate aldığı kanaat önderleri, sosyal medya ve basın yoluyla bu konunun sürekli gündemde tutulması e, gerekiyor. Özellikle e, son aylarda günlerde bu plastik e, atıklarla ilgili olsun, işte çevre kirliliğiyle olsun önemli bir farkındalık e, basında, e, kamuoyunda e, oluşturmaya başladı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Çünkü toplum gerçekten e, kanaat önderleri dediğimiz... Hı hı. kesimin davranışlarına sözlerine dikkat ediyor bunu genişletmek mümkün çeşitli kurumlar var toplumun işte inancına göre gittiği yerler çalıştığı kesimler dinlediği izlediği basın kuruluşları bir kere bu da çok önemli bunu sürdürmemiz gerekiyor böylece bir toplumda uyanıklılık yaratmamız gerekiyor bir toplumda ...baskı e, unsuru oluşturması lazım ki kişi onu e, çevreye e, attığı zaman bunun e, kabul edilebilir bir davranış olmadığı e, anlaşılsın. Sonra sanayi kuruluşları ve onları temsil eden yetkilendirilmiş kuruluşlar var bizim gibi. E, bu genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında biz atık oluşumunun önlenmesi... Oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüştürmesi için e, kamuoyunu bilinçlendirici çalışmalar e, yapıyoruz. Tabii ben burada hep tüketicilere yönelik yapılabilecek şeyler üzerinde e, Hı -hı. duruyorum. E, ama sonra sistemin bir zincirden tamam, oluştuğunu söyleyeceğim. Çeşitli evet. e, burada sorumlu taraflar var onları söyleyeceğim ama tüketicilere... de bilinçlendirme yapmak, bunu uyandırmak, bu yeni sanayi kuruluşlarının da aslında e, görevi işi. Biz bunu e, çeşitli işte 27 yıldır e, okul eğitimlerini müfredatta olmamasına rağmen e, okullara gidip belediyelerle birlikte e, ve veriyoruz e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle kamu spotları e, yapıyoruz. E, bu konu bilgilendirme kapı kapı bilgilendirme çalışmalarımız var. E, Ambascatıkların ayrı toplanmasıyla. ...ilgili olarak. Mesela bununla ilgili ben birkaç sayı da verebilirim. Biz çünkü 2005 yılından itibaren... Hı hı. ...bu düzenlenen yönetmelik ile... ...ambaraj atılan kontrol yönetmeliği... ...kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş olduk. 12 yıldır yaptığımız çalışmalara baktığım zaman... Ee, orada e, 24 milyon kişiyi biz e, kapı kapı bilgilendirmişiz çünkü bu bizim şeyin bir parçası bu e, sürecin bir e, parçası 13 tane kamu spotu yapıp e, burada tabii Çevre, Çevre, Çevre Bakanlığı da destek e, veriyor e, işte televizyonlarda e, yayınlatmışız. Basında çeşitli şekilde çıkıyoruz. Bunları düzenlemeye çalışıyoruz. En önemlisi de 766 bin ilk öğretim öğrencisine ulaşmışız. Ne? Özellikle 3. 4. sınıflar. Yani bu benim elimdeki sayılar ama tabii ki bir vakıf olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak yapılan bu çalışmalar 80 milyonluk bir ülke düşünüldüğünde yeterli olmayabilir. Bunu bütün kurumların dediğimiz gibi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir, bir önerimiz daha var. Bu çevre STKlar, belediyeler ve ilgili firmalar halkın çevreyi kirletmesini önleyici önlendirici ve teşvik edici kampanya ve projeleri Yaşama geçirmeli diyoruz. Bir sıfır atık projesi var burada. Mete Bey bir araya gelmek istiyorum. Buyurun. Ondan önce şimdi bu evet. özellikle atıkların kazanımı konusunu biraz açmakta fayda var. Biz evet. bu konuda neredeyiz? Ne kadar atığımızı geri dönüştürebiliyoruz ve bundan elde ettiğimiz kazanç nedir? Bunu aslında Tırnak içinde söylüyorum, Batı'nın gelişmiş ülkelerine baktığımızda nasıl görüyoruz? Yeterli bir düzeyde mi, iyi mi, kötü mü? Genelde biz iyi olarak biliyoruz ama bir de sizden alalım. Şimdi burada tabii bir yasal düzenleme yapıldı. 2004 yılında bu yönetmelik yayınlandı. Bu da Avrupa Birliği ile aslında... yasal düzenlemelerimiz, mevzuatımızı e, uyarlı e, uyumlu hale getirme kapsamında yapıldı. Dolayısıyla kurulan sistem e, aslında şunlardan oluşuyor. Bir kere e, burada belediyelerin e, ambalaj atıklarını ayrı toplama yükümlülüğü var bizim e, sistemimizde. Yani e, birinci sorumlu olan taraf belediyeler. Belediyeler bu çalışmaları e, yani nasıl çöpü e, topluyorsa organik atıkları, ambalaj atıklarını da ayrı kaynağında Toplamakla e, yükümlü. E, bu konuda sanayi kuruluşlarına hedefler verildi. Her bir sanayi kuruluşu piyasaya sürdüğü ambalajlı ürünleri e, yıl içinde e, bir, bir yıl önceki toplam rakama göre e, belli hedefler doğrusuna toplayıp geri dönüşümünü sağlamak. Bizim mavi kapakları yükümlü. toplamamız bu yüzden mi? E, tabii o bir sembolik e, hareket aslında. E, burada sanayinin sorumluluğu var. Sadece kapak değil, bu demin hı hı. saydığım. Camdan, metalden, plastikten, kağıt, kartondan, kompozit ve ahşaplar oluşan bütün ambalajların toplanıp e, geri dönüştürülmesini ama her bir firma kendi piyasaya sürdüğü rakamlarla orantılı olarak bunu toplama yük, e, yükümlülüğü getirildi. Bu yıl e, 2018 yılında toplam geri kazanım e, hedefi e, sanayi kuruluşları için yüzde elli altı. Her bir malzeme için yüzde 54, ahşap için yüzde 11, ama toplamda yüzde bir toplam geri kazanım hedefimiz var. Bu şu demek: her bir firma, aslında piyasaya ambalaj ürünü süren her bir firma, 100 ton ambalaj sürüyorsa malzemesine bakılmaksızın, onun 56 tonlu toplayıp geri dönüştürüldüğünü. belgelemekle yükümlü. Şimdi bu tabi altyapının olup olmayışını e, gündeme getiriyor. Yani e, firmalar bu konuda e, istekli olsun. Mali destek vermek durumunda. Burada önemli kaynak e, firmaların, şirketlerin e, buraya e, her bir piyasaya sürükleri ambalaj e, tonu başına veya toplanacak ambalaj e, başına bir, e, bir bedel e, ödemeleri. Bunu e, kendileri doğrudan değil işte kurulan yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla yerine getiriyorlar. Yani Çevko gibi sanayi tarafından kurulmuş kendi sorumluluğunu yerine getirmek üzere firmaların kurduğu yetkilendirilmiş kuruluşlar vasıtasıyla bu kaynağı temin ediyorlar. Yetkilendirilmiş kuruluş da burada bu kaynağı belediyelere ve bakanlık tarafından lisans verilmiş toplama ayırma tesislerine geri dönüşüm tesislerine E, kanalize ediyor. Kaç ne kadar? Bu bir ekonomik e, model aslında. Yani bu model iyi çalışırsa, e, o zaman e, burada gerçekten e, işte Batı'nın ileri ülkeleri gibi e, belli Şeylere ulaşmamız mümkün. Çünkü e, geri dönüşüm kapasitesi e, geçtiğimiz işte bu 20 yılda evet. e, sanayinin. öncülüğünde kurulmuş vaziyette camla ilgili geri dönüşüm tesisleri var metalle ilgili plastik yani bütün saydığımız kağıt kartonlarla ilgili Türkiye'de bunları geri dönüştürmek mümkün toplama ayırma tesisleri de oluştu bakanlıktan. Lisans almış bu konuda çalışan e, bin bin firma var Türkiye genelinde ve sadece lisans almış firmalar bunda e, çalışabiliyor yönetmeliğe göre. E, burada belediyeler de üzerine düşeni yaparsa yani bunun olmaması için bir sebep yok. Aslında geldiğimiz nokta e, çok fena değil yani biz e, sayı olarak bu geçtiğimiz e, yıl 660 bin ton ambalaj atının toplanıp geri dönüştürüldüğünü. Piyasaya süren firmalar adına e, belgelendirdik. E, e, Avrupa'da e, bir e, orta e, büyüklükte bir ülkenin e, toplayıp geri dönüştür miktara e, eşit bir miktar bu, bu rakam. Hı hı. E, fakat e, burada bizim şöyle bir e, sorunumuz var. E, oyuncuların hepsi e, şeyin içinde değil. E, yani sisteme dahil olmuş durumda değil. Mesela biz Yaklaşık 2 bin firmayla çalışıyoruz. 2000 bin sanayi şirketi. Bahsetmiştim ya her bir firmanın yükümlülüğü var bu konuyla ilgili olarak diye. 2 bin firmayla biz çalışıyoruz. Diğer sistem içinde olanları da dahil etsek 4 bin, bin firma bu konuda sorumluluklarını yerine getiriyor. Bu konuda bir bedel ödüyor. Fakat buna karşılık ne kadar firma var diye baktığımızda Türkiye'de piyasaya ambalajlı ürün süren burada... 50 bin, 60 bin firma olduğunu görüyoruz. Tabii %10 bile değil yani şu anda sistemin 6. içinde. Ki. Ama sayıca bakmak da biraz yanıltıcı. Burada tabii tonaj önemli. Yani <gülüyor> miktar olarak baktığımızda büyük firmalar, kurumsal firmalar bu işin içine girmiş durumda. <gülüyor> Benim tahminim %50'nin üzerinde tonaj olarak firma işin içinde. <gülüyor> Ama bir geriye kalan daha %50 kısım var. Bunlar da küçük küçük firmalar, orta ölçekli firmalar, küçük firmalar. Bunların da Sisteme dahil edilmesi lazım. Bu, e, buradaki kaynağın ve üstlenen e, yükümlülüklerin artırması için e, yapılması gereken. Diğer tarafta çalıştığımız belediyelere baktığımızda belediyelerin de yaklaşık %10'u ambalaj atıklarını ayrı topluyor. Mesela biz e, %160'a yakın belediye ile çalışıyoruz. <gülüyor> Ama Türkiye'de e, işte e, e, 1.300-1.400 tane belediye var. bunların ancak %10-15'lik kısmı gerçekten ayrı toplamakla ilgili bir faaliyet yürütüyor. Bu da bir eksiklik. Demek ki orada yapmayan belediyeler de var. Onlar toplamaya devam etse, dahil olsa o zaman toplanan atık miktarı artacak. Dolayısıyla burada aslında yapılması gereken bize göre kurulmuş sistem düzgün, uygun. Çünkü baktığımızda Avrupa'da Gerçekten e, ileri ülkelerde de bu 36 ülke e, de bu e, ambalaj atıklarının nasıl topladığını biz e, inceledik. Bu arada e, Avrupa'dan e, Pro Europe ve Expra'nın üyesiyiz. Bize benzer hı hı. E, çalışmaları yürüten, kere amacı örgütler var. Onların üyesiyiz. Orada gördüğümüz olay şu. 36 ülkenin e, 30'unda e, bizim e, burada uyguladığımız genişletilmiş üretici sorumluluğu, modele uygulanıyor. Yani bu konuda yükümlülükler e, sanayiye e, verilmiş durumda sanayinin hedefleri var. Onunla ilgili e, mekanizma mali destek e, bu şekilde her bir e, firmanın piyasaya sürdüğü e, ambalajla e, orantılı bir şekilde e, temin ediliyor ve bu e, toplamaya aktarılıyor belediyelere ve lisanslı firmalara. Ee, bizde de model model bu. Fakat bizde eksik olan kısım biraz yaptırım ve denetim. Yani bu. Bir de buna e, şeyi e, ekleyebilir miyiz Met, Mete Bey? Acaba belediyelerimizin kapasitesini özellikle tatil e, yöresi olarak nitelendirebileceğimiz kıyı e, kasabalarında. Yani Akyaka'da kada örneğin bayramda e, günlük 100 bin kişilik bir giriş çıkış olmuş ve bu olması gereken nüfusun yani normal yerleşik nüfusun 20 katı. ve e, hani bütün seferberlik ilan etmemize rağmen yetmemiz mümkün değil diyordu belediye başkanı ile özellikle kıyı kesimlerinde bu konuda ciddi bir sıkıntı var galiba yaz aylarında e, yetmiyor belediyelerin bu konuyla ilgili kapasiteleri orada da bir takım eki önlemler gerekiyor galiba e, bu çok doğru yani e, mesela burada çünkü bir takım e, şey planları yapılıyor bu ambalajat yönetim planları bunları belediyeler hazırlayıp bakanlığa e, sunuyorlar o yapılan yıllık, üç yıllık kapsayan bu planlarda oradaki nüfus dikkate alınıyor. Fakat özellikle kıyı kesimleri, e, turistik bölgeler, e, yaz, e, kış farklılıkları da düşünülse ciddi bir değişken nüfusa sahip. Burayı ge yönetmek e, gerçekten e, zor. E, bu zorluğu e, anlamak mümkün. Dolayısıyla özellikle bayramlarda bu kirliliğin artmasını e, da anlamak mümkün. E, ama Bütün bir yılı düşündüğümüzde tabii buraya ekstra önlemler almak gerekiyor. Ama yıl içinde de baktığımızda bunu daha düzgün çalışır hale getirmenin yolu denetimleri arttırmak. Burada da bir Bakanlığımıza tabii görev düşüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve onun e, il e, teşkilatı. Belediyeler denetimleri kendileri e, yapabilirler. E, bu önemli. Veya bizim önerimiz bunlar e, mevcut e, kapasite yetersizse bir çevre ajansı e, eliyle yapılabilir. Yani e, bir e, özel çevre ajansı bu konuda uzmanlaşmış. E, çeşitli e, yaptırım ve e, denetimleri uygulayacak bir ajans vasıtasıyla bunu uygulatmak mümkün. Çünkü en büyük sıkıntı bizim, sadece bu konuda değil diğer konularda da yasal düzenlemelerimizi yapıyoruz. Kağıt üzerinde bunları yazıyoruz. Katılanlar katılıyor. Ama herkesin yapmasını sağlayacak, hem haksız rekabeti önleyecek, hem herkesi sistem içine dahil edecek denetim ve yaptırımları yeterince yapamıyoruz. Yani yavaştan enforcement dediği uygulamaya yönelik uygulanması konusunda e, adım atılırsa ben e, sorunun en azından bu tarafların sorumlulukları açısından e, büyük ölçüde aşılacağını düşünüyorum. Ama farkındalık yaratma konusu toplumda bu sürekli e, işlenmesi gereken e, bir konu tüketicide özellikle evlerimizde işte e, kaynakta bunları ayrı biriktirmek ve e, ülke ekonomisine kazandırmak e, çok önemli. E, i̇sterseniz bu e, yaptığımız çalışmalarda e, geçen yılı sadece e, örnek olarak e, vereyim Ne kazandırdık ülkeye e, bir de bu kazanç nereden geliyor onu Hı -hı. E, anlatmak istiyorum Zaten süremiz evet. bitmek üzere MTP'yi evet. buradan toparlarsak süper olur evet. e, Ambalaj atıklarını ayrı e, e, tekrar e, sisteme dahil ettiğimizde E, orijinal e, ham madde e, dediğimiz e, pahalı ham madde enerji e, kaynağını daha az kullanıyoruz. Dolayısıyla kazanç buradan geliyor. Atıkları e, dahil ettiğimiz zaman yeni ürünlerin e, yapılmasında burada bir e, ekonomik kazanç elde ediyoruz. Biz 2017 yılı için bizim yaptığımız bu 660 bin tonluk ambarajatını toplanıp geri dönüştürmesi sonunda e, ülke ekonomisine 2,6 milyarlık bir katkı sağladığımızı e, hesapladık. bunun plastiklerle ilgili kısmı var onlara girmeyeyim zamanımız kısıtlı olduğu için kağıt karton toplanması işte daha az ham maddesi olan ağacın kesilmesini temin ettiği için orada bir kazanç sağlıyor ciddi bir su ve elektrik e, tasarrufu oluyor gene plastiklerin ve diğer malzemelerin geri dönüştürülmesinden bir de programımızla bağlantılı e, Hı -hı. iklim değişikliği açısından önemli olan bu sera gazı emisyonlarının azalmasını evet. da e, sağlıyor biz mesela bir onu örnek vereyim geçtiğimiz Hı -hı. E, yıl e, 339.700 ton karbondioksit e, eşlerinde sera gazı salımının e, azal e, Atılmasını önlemişiz bu e, geri dönüşüm çalışmaları sayesinde. E, bu da bir e, işte bir uçağın dünya çevresini 16.985 kez dönmesiyle ortaya çıkaracağı emisyona denk geliyor. Bu tip e, çalışmaları veya e, açıklamaları da yapıyoruz kamuoyuna bilgilendirmek evet, Ekolojik boyutu işin ekonomik boyutundan için. daha dikkat çekici geldi şu anda bana mesela. Evet. Parayı her türlü kazanabiliyoruz ama bir ağacı korumak, havayı korumak, suyu korumak, toprağı korumak belki parasal karşılığından daha kıymetli bir şeyden evet. bahsediyoruz. Aslında. Evet. Biz de son kez şunu söylemek <gülüyor> istiyorum: yeni bir model var, döngüsel ekonomi <gülüyor> sistemi. Bunu biz, bu atık yönetimi geri dönüşüm, geri kazanım bunun merkezinde. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu, bununla ilgili bir mevzuat e, yeni e, yayınlandı. E, biz de buna bakarak hem daha rekabetçi bir e, şekle dönüşmek için hem de ülkemizde bu çalışmaları başlatmak açısından bunu biz çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalar, çalıştaylar e, düzenliyoruz ekonomi ekonomiyle ilgili. Evet. Ve sıfır atık e, dediğimiz bütün atıkların e, sadece ambalaj atıkları değil diğerlerinde kaynak ayrı toplanıp ortadan kaldırılması geri dönüştürmesiyle ilgili proje, bakanlık tarafından oluşturan projeyi de destekliyoruz. Bu konudaki çalışmalara devam ediyoruz hızla. Evet. Peki Mete Bey. Çok teşekkür ederiz ee, kıymetli bilgiler için. Ee, Can. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Tekrar umarım ileride görüşürüz Mete Bey. Konuyu daha detaylı ele alırız. Ee, görüşmek dileğiyle o zaman. İnler diliyorum iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun diliyorum. teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de bu e, bağlantıyla beraber bu haftaki iklim için programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti Güncesi